363 numaralı konu, Humame'nin şehit olmayı temenni etmesi, evet, ismi Humeym olan bir sahabi Hazreti Ömer zamanında Gaza için İsfahan'a gitti ve, Ya Rab, Humeym sana kavuşmayı arzu ettiğini söylüyor, eğer bu iddiasında doğru ise, onun doğruluğundan ötürü ona yardımcı ol, eğer yalancı ise, o istemese bile yine onun iddiasını gerçekleştir, diye dua etti, bu zat sonradan şehit oldu ve Ebu Musa el-Eşari onun şehit olduğunu söyledi.